95.0 Açık Radyo'da müzeyik sohbetlerle birlikteyiz. Ben Ayça Bayrakulu, hepinize iyi haftalar diliyorum. Bizlere Twitter'da AttentionThings kullanıcı adından ya da arama çubuğuna müzeyik sohbetler yazarak ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz bölümde Gülaydın'la Türkiye'de kadın müzelerini inceledik, dünyadan örnekler verdik. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yayınlanan bu bölümümüzde ise konumuz erişilebilirlik ve müzeler bu konu kendi başına ayrı bir çalışma alanı. Aslında çok kapsamlı ve çok boyutlu bir konu. Biz de bu bölümde vaktimizin izin verdiği ölçüde konunun müzecilik çalışmaları ile ilişkili boyutlarına değinmeye çalışacağız. Bugün bir de konuğumuz var. Çok sevgili Berat Örnek bizlerle. Sizler için Berat'ı kısaca tanıtmam gerekirse, Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi arkeji ve Sanat Tarihi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans derecesini müze eğitimi ve erişilebilirlik üzerine yazdığı tezle aldı. MoMA'da Community and Access Programs bölümünde bir yıl staj yaptı. Uzun süredir güncel sanat alanında çalışan Berat, özellikle güncel sanatı yorumlama imkanları ve herkes için müzede öğrenme yöntemleri konularına heyecan duyuyor. Son zamanlarda kültürel miras, kültür turizmi alanlarında içerik üretiyor. Ayrıca bağımsız müze eğitimcisi olarak erişilebilirlik, dokunma ve sesli betimleme türleri konularında eğitimler vermeye devam ediyor. Berat hoş geldin. Konumuz çok derin, vaktimiz çok kısıtlı. Doğrudan konuya giriyorum. Bu konuyla ilgilenmeye nasıl başladın? Engellilik ve erişilebilirlik müzecilikte ne zaman tartışılmaya başlandı? Ee, günümüzde müzelerde ne tür uygulamalar görüyoruz gibi sorularım var biliyorum hepsi çok kapsamlı sorular ama bizlere kısaca bahsedebilir misin Tabii e, Öncelikle çok teşekkürler e, programımıza davet ettiğiniz için e, bu konuyla ilgili e, tez yazarken e, aslında daha çok müzelerin e, kendi ziyaretçilerini nasıl oluşturduğunu e, programlarıyla sergileriyle eğitim programlarıyla e, yaptıkları veya yapmadıklarıyla hangi türden ziyaretçileri kapsadıkları veya kapsamadıkları üzerinden aslında ilk sorumu oluşturmuştum. Ve bu alanda e, Türkiye'de e, farklı e, engelli grupları ile ilgili yapılmış bir çalışma olmadığından ve ilgime çektiğinden biraz bu alana e, yönelmeye başladım. E, ve adın içerisinde okudukça aslında müzecilikteki pratiklerin tabii ki toplumsal hareketliliklerle e, eş zamanla ilerlediğini e, gördüm. E, özellikle 70'ler sonrası müzeciliğe baktığınızda e, 70'lerdeki e, bir e, sosyal hareket olarak e, sakat hakları üzerine... E, Politik olarak bir söylem, politik olarak bir eylem arttıkça müzelerde de özellikle Amerika ve İngiltere örneğinden e, başlayan e, bir süreçte müzecilikte de e, bir e, farklılık, bir farkındalık ve e, pratikte de aslında özellikle eğitim programlarının, öğrenme programlarının e, yürüttüğü e, farklı atölyeler, farklı programlar olduğunu görüyoruz daha çok şu anda yapılan projelere baktığımızda farklı yapabilirlikteki gruplara yönelik programlar tasarlandığını görüyoruz yapabilirlik derken de aslında hani bir spektrumda herhangi bir bedensel yeti eğitimimi olan olmayan bilişsel olarak engeli olan olmayan veya bu bedensel, fiziksel, e, fiziklerin ötesinde yani bir e, kendisine e, belki belli bir engel grubuna e, ait hisseden e, gruplardan bahsediyorum. Bunlar içerisinde sağırlar e, da var, körler de var kendisini belki sakat olarak tanımlamayanlar da var, engel olarak tanımlamayanlar da var. Farklı ülkelerdeki en başta Amerika, İngiltere'de dediğim gibi başlayan bir toplumsal hareketten tabii ki müzeler de etkilenmeye başlıyor. Müzeler örnek alarak bu farklı yapabilirlikteki ziyaretçilere yönelik programlar başlatıyorlar. Evet. Tabii ki bunları konuşurken terminoloji çok devreye giriyor. Yani çok zor bir konu. Bir yandan ben e, kültürel çalışmalar e, arka planından geldiğim için sosyoloji, antropoloji üzerinden biraz e, okumalarımı çok çeşitlendirmek durumunda olmuştum. Çünkü dışarıdan bir e, giriş oldu e, benim için engellilik e, çalışmaları. E, Türkiye'deki terminolojide sakatlık çalışmaları olarak daha çok adlandırılıyor. Sakat kelimesi. Ee, aslında daha çok hak mücadelesi içerisinde sahiplenilen bir terim haline geliyor. Çünkü işte özürlü e, biliyorsunuz işte e, yönetmelikten de artık kalkmış durumda devlet tarafından da artık kullanılmayan bir kelime ama özrü olması, işte bir kabahati olması, bir eksikliği olması üzerinden tanımlanırken sonrasında engelli kelimesi kullanılıyor. Engelli de yine kendi e, kendisini engelsiz bir bedene göre tanımlayan Hani dışarıda bir referans noktası arayan ona göre kendini tanımlayan bir e, kelime olduğundan e, aktivist olan e, sakat e, bireyler tarafından aslında e, kabul edilmiyor. Tabii ki bu çok bireysel bir seçim bu yandan genelleme olarak konuşuyorum ama hani hareket içerisinde sakatlık e, daha çok bir hal olarak e, sadece hali tarif eden e, daha nötr bir kelime bir yandan da Kamusal alanda görünürlük olarak sakat bedenin sahiplenilmesiyle ilgili bir terim. O yüzden hani program boyunca daha çok sakat kelimesini belki kullanmak doğru olacaktır. Hak temelli bir yaklaşıma aslında karşılık gelen bir terim olduğundan. Sakatlık çerçevesinde müzeler neler yapıyor? Ya Farklı türden bedensel sakatlığı olan insanlara yönelik daha çok eğitim programları adı altında farklı programlar yapılıyor. Yani bu mesela sağır topluluğa yönelik işaret dediği turları olabilir. İşaret dediğinde atölyeler olabilir. Fiziksel daha çok erişebilirlikten bahsediyorum tabii ki daha çok ama bunun yanında körlere yönelik daha çok işte sesi betimleme olarak adlandırılan eserlerin, sergilerin, tüm mekanın, kör bir insanın e, deneyimlemesine elverişli olabilecek şekilde detaylıca betimlendiği e, bir deneyim sunmak olabilir. Bir program yaratmak olabilir. E, bilişsel ve gelişimsel e, engel e, üzerinden e, mesela otizm spektrumunda olan bir grubun, bir ailenin e, bir topluluğun tergileri gezdikten sonra bu konuda eğitim almış bir yüze eğitmeniyle beraber bir atölye çalışması yapması olabilir. Son zamanlarda ki aslında Türkiye'yi de çok gayet ilgilendiren bir ve daha da aslında önem kazanan bir topluluk grubu olarak Demans ve Alzheimer'ı olan topluluklara, insanlara, kişilere yönelik atölye çalışmaları, yine turlar ve farklı programlar yürütülebilir. Yani bunlar tabii ki çok daha... Kategorize ettim ama hani engel sonuçta veya sakatlık dediğimiz e, spektrum yelpaze e, çok geniş bir yelpaze. Yani Türkiye'nin hani yüzde 12'si şu an e, engelli kategorisinde tırnak içerisinde. Hani bunun içerisinde gündelik hayatını etkileyen e, bir kronik hastalığı e, olan diyabetli insan da engelli kategorisinde. Yani farklı ihtiyaçları veya farklı e, öncelikleri olan diyeyim. Gruplara yönelik müzeler aslında son geçtiğimiz 20-30 yılda aslında bayağı bir kendi çalışma yelpazelerini geliştirdiler diyebilirim. Peki Berat bu sadece eğitim programları ya da sergileme tasarımıyla üstesinden gelinilebilecek bir durum mu? Erişim böyle sağlanabilir mi bir müzede? Ee, şöyle cevaplayabilirim yani müzelerde erişilebilirlik bir hani üstlenebilecek, üstlenilebilecek bir misyon ise o misyon aslında tüm departmanlar tarafından üstlenilecek bir misyon olmalı. Hani biz erişebilir bir müzeyiz demek için yönetimden başlayarak mali işler de dahil buna sergileme, tasarımı, konservasyon, koleksiyon, küratöryal, eğitim hali hazırda zaten var hani eğer bu şekilde e, herkesin katılabileceği e, bir farkındalık olursa, e, aslında daha gerçekçi somut örnekler daha kolay da çıkabilir. Çünkü herkes aslında aynı e, nasıl diyeyim beyin dalgasında olduğu için e, aslında e, projeler işte yapılması gereken önlemler e, atılması gereken adımlar çok daha kolay, çok daha somut, çok daha aslında e, yine hak temelli yaklaşımı uygun olacaktır. E, bunun en önemli e, şeyi, kıstası aslında herkesin eğitim alması kurum içerisinde. Yani sadece eğitim e, departmanı e, departmanda çalışan e, insanların değil, onların hali hazırda zaten eğer eğitim departmanında çalışıyorsa zaten ziyaretçiyle, e, ilişki halinde olduğundan hali hazırda bir, belki bir farkındalığı vardır. Hani çok profesyonel bir, bir düzeyde olmasa da e, sahaya hiç inmeyen sergiyle hiç karşılaşmayan kişinin müzede çalışan kişinin aslında eğitim alması çok daha etkileyici sonuçlar veriyor diye düşünüyorum ben. Örnek olarak şeyden bahsedebilirim, MoMA'nın mesela sergi tasarımı ile ilgili her zaman, her yıl güncellediği bir pamfleti, bir guideline rehberi oluyor. Bu rehberin içerisine editör de geliyor. E, erişilebilirlik uzmanı geliyor, eğitim departmanı geliyor, işte yorumlama uzmanı geliyor, e, bunun içerisinde mim, sergi mimarı geliyor, kriyatöral departman geliyor vesaire. Bunun dışında yani rehber dışında, Accessibility task force diye bir başka bir oluşum vardı mesela müze içerisinde. Yine bu e, bence Türk yani tezimde bahsettiğim Türkiye'deki müzelerin e, erişilebilirlik konusundaki zayıf e, noktası diye düşünüyorum. E, yazılı bir belgesi yok erişimlilik hakkında. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, sohbetimize kısa bir müzik arası veriyoruz. Sizler için çalacağımız şarkıyı konuğumuz Berat seçti. Mercedes Sosa'dan Tadokambia, her şey değişir. Açık Radyo'da müzikli sohbetleri dinliyorsunuz. Ben Ayça, programımızın ilk kısmında konuğumuz Berat Örnek'le birlikte... Engelliliğe, hak temelli yaklaşım ve müzelerde engellilik ve kapsayıcı uygulamalar gibi konulara değindik. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz müzelerde ziyaretçi deneyimi aslında zaman içerisinde duysal dönüşümler geçiriyor müze deneyimleri günümüzde genellikle görmeye esas alıyor ama bu her zaman böyle değildi bunu biliyoruz bu tür görmeye dayalı müze deneyimlerinin ortaya çıkışının modern müze fikriyle paralel olduğunu söyleyebiliriz diğer bir yandan da son dönemde ziyaretçi yerine izleyici, kullanıcı gibi farklı ifadelerin de tercih edildiğini görüyoruz ancak dil ve ifade çok önemli ve politik. Yani Berat özetle sormak istediğim müzelerde izleyici ifadesi dışlayıcı bir ifade mi? Yani şöyle dediğim gibi aslında izleyici dediğimizde e, esere bakan, eseri gören, eseri belki izleyen e, ve belli bir mesafede duran bir e, medeni müze ziyaretçisi e, figürü aslında e, ortaya çıkıyor. E, Yine gözlere odaklandığı için aslında bence e, biraz dışlayıcı kalabilir çünkü bir yandan da spectator anlamında hani dışarıdan e, sanki orada bir oyun oynanıyor ama e, pasif bir e, ziyaretçi, pasif bir izleyici olarak da bir yere katılmıyor. E, bunun yanında hani bu katılım kelimesi de aslında e, çok kullanılabiliyor bazen e, müziçilik terimleri Bu demek değil ki hani ee, insanların bir şekilde ziyaret ettiklerinde müzeyi illa ki bir sanki karnavala katılıyormuş gibi veya sanki bir e, esere katılımcı olması gerekiyormuş gibi anlaşılmaması lazım. Daha nötr kelimelerden ben yanayım. Bir yandan hani izleyicideki o göz odağı ziyaretçi de yok. Ziyaretçi gerçekten de eğer e, müzede e, geceliğin uyuma etkinliği yapılmıyorsa ziyaret edecek müzeyi ve müzeden geri dönecek. Ee, hani çok fazla bir e, hem hem gelen kişiden bir beklenti hem de müzeden çok büyük bir beklenti olmadan o e, ilişki kurabilir diye düşünüyorum. Hani o geldikten sonra tabii ki tüm o e, müzeyi, sergiyi, sanat eserlerini e, gezmek, e, deneyimleme bedenen orada olma ve ne tür karşılaşmalar yaşayabileceğiyle ilgili tüm o e, Olaylar örgüsünü bir şekilde oluşturma, üretme üzerine programlama yapma fikri tabii ki çok önemli. Ama hani kelimeler tabii ki önemli. O kelimeleri dolduran veya o kelimelere bir şekilde anlam veren eylemler daha önemli diye düşünüyorum ben açıkçası. Peki hani böyle Türkiye'deki... Örneklerden de biraz bahsedecek olursak ayrı bir alan oluşturulup bu müzelere Engelsiz Müze, müze isminin verildiği ee, örnekler biliyorum ya da en azından bir örnek biliyorum kesin olarak ee, ismini de vereyim. İzmir Engelsiz Modern Sanat Müzesi. Bu müze Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz moder modern sanat müzesi olarak adlandırıyor kendini. Müzenin içeriğine baktığımızda da önemli sanatçıların eserlerinin dokunulabilir versiyonlarını ve sesli betimlemelerinin yer aldığını görüyoruz. Bu örneği ya da benzer örnekleri, ee, çağdaş müzelerin sosyal kapsayıcılık hedefiyle değerlendirdiğimizde e, bu tür uygulamalar sosyal kapsayıcılığa katkı sunmaktansa ayrı bir alan oluşturarak ayrıştırıcılığı mı pekiştirmiş oluyor sence? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle, aslında benim düşünmemden öte, yani benim düşüncem tabii ki Belki bir yerde bir katmanda önemli olabilir ama asıl önemli olan kişiler veya gruplar engelli gruplara, sakat gruplara yönelik yöneltsek bu soruyu ayrımcı derler diye düşünüyorum. Yani okuduklarımdan, ter, tecrübe ettiklerimden veya hem Amerika'da hem de buradaki görüşmelerimden hareketle hak temelli yaklaşım. Şunu savunur. Yani engellilik veya işte sakatlık hareketi içerisinde bahsedecek olursak hak temelli yaklaşımda benim herkes gibi aynı anda istediğim şekilde eğitim istihdam, sağlık gibi veya kültür sanat gibi toplumsal yaşama ait her tür öğeye erişimim olmalı diyor. Yani ve eğer bir engel varsa da o engel kurumun e, yetersizliği, toplumun işte baskısı ve işte ayrımcılığı devletin yetersiz e, altyapı sunması gibi aslında çok daha fazla dallanan, budaklanan bir örüntüye bağlı e, tutuluyor. E, medikal bireysel temelli yaklaşım veya işte bundan hareketli hayırseverlik yaklaşımı da hani engellilerin e, pasif birer izleyici, pasif birer birey işte yardıma muhtaç, eksik, yetersiz, ee, ve işte aktif kurumlarca veya aktif insanlarca çözüm bulunacak e, bir e, nasıl diyeyim daha e, kuşatılan ve çerçevelenen bir yere hapsediliyor aslında e, ben bu verdiğin örneği tam o, orada görüyorum yani işte bir kurum düşünmüş bunu belki niyetle ama e, aslında e, kör olan bir birey e, kör ile beraber bedeninde hangi türden bir sakatlık varsa veya e, hepimiz hangi türden müze ziyaretçisi yani senin mesela herhangi bir engelin var mı bilmiyorum. Çünkü zaten engellerin çoğu görün, gözde görünmeyen şeyler. Gözlük dediğimiz şeyle bir erişilebilirlik gereci aslında. Hani hangi türden spektrumdaysak biz e, bize özel ayrılmış, özel muamele olarak yapılmış bir yere değil de Herkesle aynı anda aynı şekilde gitmeyi aslında hak ediyoruz. Ya Bu bir e, hak temelli bir duruş. yani Tüm bu hak mücadelesinde e, engelliler, yani 70'lerden beri sloganlarda aslında en büyük slogan bağımsız yaşam. Yani aileden bağımsız yaşam, bakım veren rehabilitasyon merkezlerinden bağımsız yaşam. E, bir müzecinin bana özel bir ziyaret saatinde sadece haftada bir o da grup sayısı yeterli olursa gelebileceğim bir rehberli tur ayarlayabileceği bir kutudan bağımsız. Yani ben hiçbir müzeye giderken önceden biliyor musun Ayça ben bugün şuraya gidiyorum. Lütfen bana bir zaman ayır diye yazmıyorsam hmm. e, sakat bir birey de bunu yazmak durumunda kalmamalı. Ayrıca e, şunu, e, şu dikkatimi çekti. Seramik panolar yapılmış. E, bu mesela e, doğru bir yöntem mi? Yani onu her zaman eğer e, belli bir engelli gruba belli bir işte e, Kendisini o şekilde tanımlayan bir gruba e, kör olsun, sağır olsun. Soruldu mu? Yani pilotlar, pilot programlar yapıldı mı? Bunun geri bildirimi alındı mı? Seramik pano benim mesela daha önceden e, dokunsal malzeme açısından karşılaşmadığım bir yöntem. Çünkü... E, bunun yerine daha çok kabartmalar, farklı dokular üzerinden, farklı malzemeler üzerinden birleştirilip yapılan panolar var. Onun, onların örneğini ben önceden görmüştüm ve deneyimlemiştim ama hani ziyaretçilerle. Ee, seramik panoyla hiç karşılaşmadım açıkçası. Gerçekten çok derin bir tartışma. Vaktimiz kısıtlı. Berat e, teşekkür ederiz. 10-16 Mayıs Engeller Haftası için hazırladığımız bu bölümde bizlerle olup deneyimlerini paylaştığın için. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim? Çok güzel. Yani yine tezde ve farklı deneyimlerle gördüğüm ve birçok farklı sakatlık grubundan duyduğum şey şu oldu: Müzeler hep başkaları için bir şey yapıyor. İşte çocuklar için atölye, işte yetişkinler için sanatçı konuşması ve engelli kişi hep sanki pasif olarak içerik sunulan bir yere aslında tabi tutuluyor. Yani bu da aslında yine müzecilik alanından çalışan, hani müzecilik üzerine düşünen bu programlamayı belki daha farklı bir yerden ele almak için güzel bir geri bildirim olarak gelmişti. Ben ilk duyduğumda, ilk karşılaştığımda. Evet, neden engelliler e, içerik üreticisi olmasın? Yani bilgi üreticisi müzelerde zaten küratörlerde değil. Hani bunu zaten tartışılı çok oldu. Hani neden gelen ziyaretçi veya ziyaretçiye verilecek bir atölyenin yürütücüsü e, sakat olmasın ve sakatlık e, onun için hani sakatlığına rağmen böyle şeyler yapıyor diyerekten alkışlanan bir insan hani, haline de gelmesin yani bu açıdan da düşünebilmek. Mümkün mü müze, Türkiye'deki veya dünyadaki müzeciliği diye diyeyim sözlerim Çok teşekkür ederim e, davet ettiğin için. Ben de sana teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Sevgili dinleyenler, iki hafta sonra aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.